Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın hepinize Modern Sabahlar'da buluştuk yine 8 Ekim 2012 Pazartesi sabahı Yeni bir haftanın başı soğukların da başı Öyle böyle soğuklar değil 10 ila 12 derece düşecekmiş Ağla sıcaklı zaten kaç dereceydi Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi Kış geliyor Kışın da tek esprisi soğuk olması İşte o espri yapıyor her zaman yaptığı gibi Neyse yaz kış hiç fark etmiyor modern sabahlar burada Hava ne olursa olsun Disko'ya devam, rock and roll'la devam Cobraquai, Cosmic Girl Hepinize günaydın bir kez daha Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlkalp İnsanlar Modern Sabahlar Devam ediyor Fyro 3 stüdyomuzda Yeni mevcutanın başında Fire'e tam da istediği şeyi vermek üzere çok değerli reklamları bir araya getirdik. Ayy o kadar düşüncelisiz ki. Bir seçki adeta. Ay, en ay, güzel ay. seçki 8.20 reklamları. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Beğendin mi reklamları? Hoşuna gitti mi? Ha çok beğendim Hep bunu tekrarlayalım. Sadece bir defaya maksus değil. Hep olsun tamam mı? Düzenli olarak göreceğim. Çünkü ya. alıştım ben artık. Böyle sürprizlere alıştım şaşırt beni. Tüketici olarak sen nereye nasıl yönleneceğini biliyor musun artık? Ha, tüketici olarak nereye yönleneceğimi çok iyi biliyorum da sen ne yiyorsun onu bilmiyorum. Yaş fındık. Yaş fındık. Ay en güzeli. Yaş fındığın taban fiyatı yükseldiğini düşününce benden ben sabah sabah yiyeyim dedim. Ege'de şafak attı. Ee, günaydın hepinize. Sana günaydın, bir günaydın. <gülüyor> biz niye stüdyomuzu şey almıyoruz ya? Konuk mu? Adam almıyoruz. Sabah önünde kim gelir ya? Niye millet alıyor onlara geliyorlar? Onlar şey mi? Oh Onlar Allah. insan değil mi yani? Onlara geliyorlar da bize niye gelmesin? İstesek bize de gelirler ki. Ya milletin işi gücü var. Ha Pardon bizim Sabah işimiz gücümüz yok yani. Özür dilerim tamamen bizler. İt kopuğumuz bizi yapacak şeyimiz yok. Sabahleyin oyun için buraya geliyoruz ne yapalım? ...gönderiyorlar bizi sabahtan evden. Ya Sen bakış açısı programına... ...bugünden mi başlamıyor yani? <gülüyor> diyorsun Sevgili dinleyiciler siz de fark etmişsinizdir... ...Oklay'ın yokluğu artık iyiden inye İyi, koymaya kendine, başladı. Evet yani bir şeylik oldu. Yani buralar hep... Olun. ...hani evden çocuğu evlendirir gönderirsin... ...ya da okumaya şehir dışına gider ya... ...aynısı. aynısı. Baş başa kaldık bununla. Birbirimizi yiyoruz artık. Normalde böyle bir gerilim olduğunda Oktay bir ara buluculuk yapardı, bir denge unsuru olurdu. Şimdi o yok. O bir artık şeyin sembolüydü yani. Ama nerede? Lisbon'dan yayına katılacağım diye aramızdan ayrılan ve bir daha kendisine haber alınamayan Oktay Demirci. Orta yolculuğun, eyyamcılığın, eyyamcılığın adamına göre muameleli. Goygoyculuğun, Ege'cim çok üzüldüm. Merkezi de Oktay Demirci'ydi. Kurtulduk ya. Yani. En azından şimdi artık herkes içinde ne varsa... Söylüyor Egecim Arap'ın gözü açıldı diyebilir misin? Arap'ın gözü açıldı hakikaten <gülüyor> Ben Zaten de nasıl açıldı? Benim de her lafa verecek bir cevabım var Arkadaş bende de laf gitmez. söyle ne? Ee, neydi o işte lafa bakarım benim laf, laf mı mı diye, diye Bir, bir adama, de Oktay'a bakarım adam mı diye lafı değiştiriyorum şu anda O evet. kadar da açık Bunu söyleyeyim. da hak etti bunu da hak etti ...herkes hak ettiğini bundan sonra... ...fazlasını kimse beklemesin... ...gerekirse perşembe büyük market alışverişine... toplancı market alışverişine sen gelirim ben... Bitti, ...seni gitti. orada yalnız koymam... Ama Ege ne yapıyorsun... ...eğer büyük toptancı market zincirindekiler... ...vallahi şoka girerler... ...ama onlar da adamlarını öğrensinler... öğrensinler. ...onlar da öğrensinler... ...kim gerçekmiş kim değilmiş... Evet. E, ...doğru mu Sabet e, gerçek oldu... E, <gülüyor> Şimdi Fenerbahçe'yi bir tebrik edelim. Evet Fenerbahçe'yi bir tebrik, tebrik edelim. Ee, yani bence Beşiktaşlılar bile şey demişlerdi. Adamların galibiyete ihtiyacı vardı falan demişlerdi. Çok üzülmemişlerdir. Çok üzü evet, yani evet. Üst üste iki galibiyet oldu. Bu şeyden sonra Alex hadisesinden sonra, sonra. Bir 4-2'lik. Ee, şu anda en nedir? çok ihtiyaç duyulan galibiyetler. Bir galibiyet daha artık herhalde konunun e, kapatmasına yeterli olacaktır. olacaktır. Ee, Gönülleri kazandı. Gökhan Gönüllü'nün iki golü vardı ve... Ee, ...galiba bir de Sov'un vardı... ...yani herhalde onun golü vardı... ...bir Röveşata golü gördüm ama görür gibi mi oldu? Röveşata golü mü? Röveşata, röveşata golü diye biliyorum artık... ...boley ile Röveşata kadar, arası... ...sadece e, neydi o film... ...özgürlüğe kaçış filminde Pele'den izledim Röveşata, golü. röveşata golünü... ...ben de bir keresinde... E, ...şeyde izlemiştim... ...yani onu da tam olarak hatırlamıyorum ama... E, ...Mustafa Denizli de eskiden... ...Korner'lardan gol atardı... ...bir de onu biliyorum... <gülüyor> ...ne kadar güzel... Bir de prekazliğinin serbest vuruşu Böyle, çok kuvvetli. Değil, değil de. mi? De, neler neler. O Trabzon sporla. Hami Mandıralı. Hatırlarsan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o bir. Bir Benim de Kuman iki. Evet. Ben lechetel e ben buradan hatırlatıyoruz. Gördüğünüz istedim. gibi futbol bilgisini Ege'nin dakikasında tüketerek değil mi? Mazide bir yolculuğumuzu yani gerçekleştirdik. Özgürlüğe Kaçış filmine kadar düştüm futbol. Orada gibi. da rakip kaleciydi hatırlarsan. Tabii canım. Rakinin o kaleciliği de. oradaki adamlar ünlü futbolcularmış. Onunla, orada iki onu tane aksiyon. Yok, hepsi ünlü değildi. Canım bir Ardiles vardı orada. Ardiles meşhur Ardiles'in eee yaman İngiltere'nin yabanlı oyuncusu olur mu? Arjantin'in. Arjantin'in Arjantin. tahmin ediyorum bu Falkland Savaşı'ndan hemen sonra akabinde olan bir şeydi. Falkland Savaşı'nda hepimiz çok iyi biliyor. Şu anda radyoların başındakiler... Ee, <gülüyor> merak kesin. etmesinler yeniden bir sabah çıkmadı. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi o zaman hemen başlayalım. Beş, eğer, devam etmek istiyorsan tabii ki bu konu e, derin bir mevzu. E, tekrar ondan devam ederiz istersen. Ama... Ee, hafta sonu başka ne oldu biliyorsun? Altın Portakal coşkancası yaşandı. Altın Portakal coşkancası mı? Ömür gedik i̇şkencesi, işkencesi mi? İşkencesi. Vay be. Aman reke, or, or, bırak sen. Ben de de laf itmez arkadaş. Hakk'da ömür gedik bir coşmuş. Herkes ömür... coşturmuş. O tamamen şey dedi yani. Her zaman Cuma gecesi terden... bize orada dükkanda Efendim sağ sola yetişmeye çalışırken millet bir müzik şöleniyle karşı karşıyaymış Erdoğan. Şölen de bir ziyafet ziyafet ki yani o sofraya her zaman oturulmaz. Ama bazen bir ziyafetten böyle bir için ekşimiş kalkar. O tip bir ziyafet galiba. Vallahi bozuk yemek yersin ya bazen aç açına o ziyafette o coşkuyla yersin de 500 kişi zehirlenir hani büyük şey yemek. Ömür dedik. Gerçekten çok iyi bir e, ses. İyi bir yorum. İyi bir yorum. Sinema Sadece yorum. ama yani kendi kendine yaptığı zaman mı öyle bir şey? Yoksa Ferhat Göçer'in verdiği bir şey mi? Herhalde Ferhat ona gaz verdi. Gazla herhalde. Yani herhalde onu şey oldu bilmiyorum artık. Abbasından başladı. Hertel'den çaldı. Ha coverlı bir de kendi şarkılarıydı. Coverlı iyiydi. maver. Ömürgedik'in kendi şarkıları. Ha sen şu albümünden bahsediyorsun. Yok kendi şarkılarıydı. Teknik bir sorun olarak açıkladı Ömürgedik. Yani tekniğin kurbanı oldum diye. Hay Allah ya. Artık o neyin tekniğiydi o kadarını bilemiyoruz. Herhalde Ferhat da o Ferhat derken Ferhat Göçer Sergül Ferhat Göçer'le Göçer eminim ki çalışmışlardır. O esnada herhalde bir tatsızlık oldu, bir şey oldu. Ferhat Göçer de bunun intikamını herhalde, ya ahı tuttu. Yeni bir düetle alır. Bir düetle alır gibi geliyor bana. Yani insan şöyle bir döner bakar Ferhat Göçer'in ömrü gedikte düeti var mı? Ferhat Göçer'in Ömür Gedik'le düeti vardır evde herhalde. Evde vardır biliyorum. Paso düet diyorum ben. Yani zaten e, Ferhat Göçer'in Ömür Gedik'in müzikal kariyerine nasıl baktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Oradan anlarız. anlarız. Herkes de düeti var. E, siz hani bir aşk yaşıyorsunuz falan düet. Onu ayırsın, cover falan ne. Onu sonra yapacağız değil mi? Ama bir tarafta da şey var şimdi Ferhat Göçer'de biliyorsun Michael Bob. Michael Bolton'dan tut ee, Tabii. Kime kadar? Michael Bolton, e Michael Jackson'a kadar. Michael Jackson'a kadar. Jackson kadar, türlü türlü şeyleri var, düetleri var, neler neler. Ee, ama işte çok güçlü bir ses çünkü. Tabii ki. Çok yani. güçlü Tabii. bir ses. Ama canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. A... Ne oldu Altın Portakal'da hiç? Hmm. filmlerden hiç haberimiz yok. onu mi? bilemeyeceğiz vallahi biraz böyle şey yalanlık konusunda galiba bu sene üst seviyeye varmış. Altın ee, Portakal hep bir olaydı. Yani zaten. tören olarak en azından yavanda en üst seviyeye varmış. Herkes de şey söyle. Hiç mi televizyon seyretmiyorlar? Yani hakikaten bizde bir sürü işte Oscar'ını seyrediyoruz. Efendime söyleyeyim Emmys'ini seyrediyoruz. E o kadar gitmeye gerek yok ya şeyler de yani e, o yolda ilerliyorlar. Kral TV ödülleri, Kelebek Aha. ödülleri falan. Onlar da hani evet. Fena ödüller değil fena sonuçta. Fena ödüller değil. İşte ama Altın Portakal. Altın Portakal biraz hakikaten. Altın Portakal en iyi ödülleri, en önemli ödülleri protokole verdiriyorlar. O yüzden biraz şey havası onu bilmiyorum. Ya belediye falan. başkanımız bilmem ne falan filan. Şimdi onu verecek, şimdi de. bunu verecek diye. Siz bugün Oscar'lar nerede yapılıyor? Oscar'lar Los Angeles'te yapılıyor ama hiç görmedik. En Sen bugüne film... kadar hiç? Los Angeles belediye başkanının herhangi bir şey ödülü var. Golden Globe'larda var. Golden Globe'larda ne veriyorlar? orada dışarı... işte o ne derler? Amerikan yabancı basın mensupları derneğinin as başkanının efendim bilmem diye bir şeyleri var. Ha, dernek başkanımız, bir sayın dernek Başkanımız. Aa onu. Onu, Yani artık onda ama sonlara bırakacaksın. Çok da şey yapmayacaksın. Ya Bilmiyorum. da arada uyduruk ödülü. Ama şimdi yarışan filmleri bilmiyoruz. Onu bilemeyeceğim. Bir önceki senenin şampiyonları verse onları da bilmiyoruz. Vallahi zaten. şöyle Her... söyleyeyim. Ben bir gişe memurunda kaldım ki herhalde üzerinden evet. Ya gene belediye başkanı tanıdıktır yani en azından 3 sene üst üste görme şansım var. Bir sene öncesinin az edilmiş filminin yönetmeninden daha popülerdir adam. Bence de. Ne oldu şimdi parça mı dinleyeceksin? Biraz parçalarla falan. Bu hani ne ya? Disko havası falan tipi bir şey düşündüm ben. Ben şeyi dinlemek istiyorum Ege. Herkesin dinlemek istediği şey. Şu şey var ya. U-A-U-A -u -a diye bir şarkı vardı hatırlar mısın? Var evet. Şu şarkıyı duyunca aklıma geldi. Onu da bir alabilir miyim? <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Espriler Şakalar sevgili dinleyiciler 8.45 oldu saatimiz pazartesi sabahında Buyursunlar efendim neler oluyor dünyamızda Dünyamızda neler, neler oluyor Dünyamızda neler olduğunu Evet hepimiz çok iyi bir şekilde öğreneceğiz Bakayım hmm, havada mafya krizi var. İrlanda'nın ucuz uçak biletleriyle tanınan Ryanair veya başka bir okuma şekliyle Ryanair. Ucuz uçacak Ayer. kadar zengin değilim Bilim. diye bir laf olduğunda İngiliz uçu, ucuz şirketi yok mesela. Evet İrlandalıları maalesef öyle değil. Ee, bir de onlar sırf böyle şeyleri gıcıklık olsun diye yapıyorlar. Özellikle yapıyorlar ucuz sanki. Olsun. İnadına inadına yapıyorlar. Ee, Fransa'dan e, Paris'ten İtalya bariye ya sefer yapan e, uçağın hostesi kalkıştan hemen sonra mafya şehrine hoş geldiniz deyince sen bir orada bir mafya diyarı ben de uçakta mafya vardı da bir olay çıkardılar zannediyordum bizzat hostes mi çıkarmış? <gülüyor> Vallahi barimize Aziz Nikola ve mafya şehrine olan seferine hoş geldiniz diye anas diye gülmüştür büyük ihtimal arkadaşım. Vallahi İtalyanlar çok eki, eki eki eki eki diye gülmemişler. İtalyan basını da geniş yer bulmuş. Siz bizi nasıl böyle dersiniz? Tabii ki Aziz Nikola'ya mafya mı demek istiyorsunuz falan diye oradan tabii ki onların da manevi değerlerine tahkir ve tezif ettiklerinden dolayı hostes hemen tutuklanmış. Bir iki tane mafya yüzünden bütün İtalyanların adı çıktı. Zaten hostes öyle demiş. Aramızda bazı çürük yumurta Var, ...onları el birliğiyle temizleyeceğiz arkadaşlar demiş. E, oluyor böyle insanın başına şeyler geliyor. Neyse tasarımlar var ben tasarım dünyasına gireyim. Tasarım gire dünyasına gireyim. Evet tasarım dünyasında neler var? Bugüne kadar hiçbirimizin aklına gelmemiş olan kapşonlu çantalar var. Şemsiye taşımayı sevmeyenler için sırt çantamı çakıyorum dışarıya çıkıyorum diyenler. Aa çok güzel fikirmiş. Onun arkasından lak diye şapkasını. Kapşonu, ne yapıyorsun? Bir tek başının, başının ıslanmasını engel. Başının ıslanmasını, başını ıslatmayan adam pozisyonunda düşüyorsun. Ki ülkemizde biliyorsunuz kafa yıkayıp çıkan çok genç vardı eskiden. Bazen şey de yapabilirsin onu. Hani ilkokulda en sevdiğimiz şey bu kapşonu takıp. Paltoyu giymeden pelerin gibi koşma var ya. Evet. Çantayı sırtına takma, sırf kafanla taşı. Evet. Hafifken tabii. Ya, hafifken tabii ki. Çünkü maazallah ne olursun boyun fıtığı olursun. Boyun fıtı olursun ne gecim? Çünkü içine laptop koyuyorlar. Efendime söyleyeyim neler neler koyuyorlar. Portatif koyuyor. bilgisayarlar, Şeyler, laptoplar. Daha neler neler koyuyorlar. Kitap koyuyorlar mı? mesela. Bize öyle müşteriler geliyor hafta içi böyle bir çanta ile geliyorlar. Allah Allah diyorum. İpü Gündüz ne çantası mı? Kitap çıkarıyorum mesela. Merahane. Ve kalın Onu kalın okuyor. kitaplar çıkarıp onları okuyorlar. Hani böyle ince, ince ince koca yazılı bir şeyler olsa resimli olsa yok, bir, sev tamam. bir seviye anlayacağım. Yok. Ama Kap kalın kitaplar Kap kal... ve ben bir saniye dedim kitabınızı alabilir miyim? Ne oldu falan dedim. Bir şeyine bakacağım diyor. 500 sayfa kitap çeviriyorum bir tane resim yok. Bir kapakta böyle bir soyut bir şey. Bir çalışma. çalışmalar. Ve hepsi okunuyor. Çok enteresan geldi bana. Hepsini okuyor musun bundan? Dedim? Okuyorum. mu? Hani dedim. Nasıl konuşuyorsunuz efendim dedi. Üzürüm Attırdım ya. onu ben sonra. Attırdım onu. Hı -hı. Kime attırdın onu? Umut'a. Umut'a söyledin. Necim'e çok attık böyle dedi. Bizde yıllarca kampanyalar düzenlendi biliyorsun televizyonlarda. Okuyalım Kamus, biraz ka, kitap kamusal kitap okuyalım. spot diye. Hayır canım tamam kitap okuyalım diye onu hatırlamıyorum ama e, haftada üç kere tırnakları keselim, dişlerimizi fırçalayalım evet. diye hatırlarsanız böyle şeyler var. Her vardı. gün tırnak kesmek Yani kesmiyorsan da her gün ye. Ye düzenli olarak yani yeme alışkanlığını on edin. On parmağını birden ye. Her gün iki tırnak keser gün beş yesen. güne çillop. Tabii. Yani. Ondan sonra şey ne derler? Banyodan banyoya da ayak tırnaklarını kopar. Bitti, senden gitti. güzeli yok. Vallahi mis... Ee, yurt dışında da tabii ki el yıkama alışkanlığı biliyorsunuz. Fecaat. Durumda. Fecaat, fecaat. O Jamie Oliver'ın ellerini hepimiz televizyonlarda evet. yıllarca seyrettik. Limonu lakti eliyle sıkıyor. Bir limon sıkacağı kullanmıyor. Bugün havalı olmak isteyen herkes dikkat ederseniz ne yapıyor? Bir avucunu şöyle açıyor. Öbür eliyle de limonu sıkarak çekirdeklerinden ayırıyor. Onun yerine onun aleti var. Onun aleti var. İnsanoğlu maymunu birbirinden ayıran şey bir şeyi aletle. Halletmesi. Alet işler el övünür diye bir İrlanda atasözü vardır. Ne kadar güzel bir söz o. Güzel İlk duyduğumda ben sarsılmıştım. Ve ben titreyip oracıkta hemen, hemen çömeşmiştim. Ee, ellerimizi yıkamak için tabii ki bugüne kadar pek çok kampanya oldu ama bir tanesi çok güzel İngiltere'de özellikle. Mesela kadınlar tuvaletine koymuşlar Katın, e, bir kapı. Ne kapı. kapısı? Tuvalet kapısı veya diğer bir işte hela kapısı. Hela kapısı ya da memişahine kapısı. Kapının da tabii ki bir neyi var? Sapı var. Sapı var. İşte kapı işte sapı, <gülüyor> sapı dediğimiz de... tasarım. Evet yani o da İrlanda atasözüdür en eskilerinden. Ee, bu işte el yıkamak için ne yapmışlar? Mesela kadınlar tuvaletinde e, bir adam. Ama adam gibi bir adam demeyi bin şahit ister. Adamın, çok affedersiniz böyle boylu postlu da bir adam. Tam sapına gelecek yere adamın, çok özür diliyorum. Adamın sapını koymuştum. Adamın sapının oldu yani. Oraya sanki adamın sapı, e, şey, kapının, adamın kapı, kapının, kapının, kapının, kapı, kapının sapı iç içe geçmiş. İç içe geçmiş. Adeta onlar kaynaşmışlar. E ne oluyor şimdi sen onu tutunca? <gülüyor> Adamın sapını tutmuş gibi oluyorsun. Gayri ihtiyari elini... Tiskiniyorsun. Tiskiniyorsun. Ne oldu ben diyorsam? Çok diyorsun, mahsur kalan kadın olmuş ama. Yok mahsur Peçete Peçetelerle tut. Hadi tut peçete elini Ben de, buradan tut. çıkamam demiştim. Hayır demişler. Ne peçete eli tutunca çözülüyorsa herkes cebinde peçete elini buluyor. <gülüyor> Hanımefendi yani. ben size bir peçete vereceğim sonra bir şey daha vereceğim. Olmaz. Bir, bir tutun peçeteyi tutun. Ne mi vereceksiniz ben? Bir tutun <gülüyor> siz peçeteyi. Ve insan ne oluyor? Gayri ihtiyari tiskiniyor. Tiskinen evet. insan ne yapar? İlk başta yapacağın şey nedir? Elini yıkamaktır. Ee, buradan güzel bir alışkanlık olarak... ...lak diye hemen e, şey yapmışlar. Çifte mandallara gelesin diye bir şey var. Ee, bu biraz saçma olmuş. <gülüyor> bu hakikaten saçma olmuş. Gelinle damat yapmışlar. Böyle açıyorsun açınca gelinle damat öpüşmeden el ele tutuşmuş ayrılmış oluyor. Böyle kapalı pozisyonda gelince öpüşür pozisyonda geliyor. Bu da sana bir neşve oluyor. Açıyorsun, kapıyorsun, açıyorsun, tasarım kapıyorsun. anlatmak anlatmakta zormuş ya. Keşke Valla. kedi videosu falan anlasaydık. Ama bir tanesi çok güzel. Hani suyumuzu hiç e, şey yapmayalım diye bir boşa harcamayalım. Ah, harcamayalım diye zamanında bütün hani, kamu spotlarını özel tasarım yapmışlar. Vallahi öyle. Kamu spotları boşa gidiyor diye düşünenler ağlaşıyorduk. Ağlaşmayın. E, çünkü tabii ki her şeye çözümünüz var. Ee, banyo yaptıktan sonra hatırlarsınız zamanında belediye başkan kim Melik Gökçek olabilir yanlış hatırlamıyorsam hani banyo duş alıyorsunuz onların sularını e, kovalarla ne yaptınız bahçenizde kullanınız gibi bir şey vardı ee, tabii ki duş alıyoruz hepimiz. Ama 15 günde bir duş alıyoruz. Ayda bir duş alıyoruz. Ama bulaşık öyle mi? Bulaşık her gün yıkanıyor. Her gün yıkanıyor doğru. Duruladığınız tabakların suları nereye gidiyor? Boşa gidiyor. Boşa gidiyor Oraya bir saksı. <gülüyor> Bak bir saksının etrafı tamamen bulaşıklık, tabaklık olarak düşün. Hmm. Oraya tabakları koyduğunda. Her şey tabağın üstünden sızan temiz su mu? Temiz su oradan ne oluyor? Çiçeğimize saksıya gidiyor. Saksıya gidiyor. Ve burada da ne yapmış oluyoruz? Saksıyı çalıştırmış oluyoruz. Değil mi Ege? Bu da hoş bir İrlanda atasözüydü. Eşke ee, başka... İrlanda atasözlerine ayırdığımız sürenin sonuna geldik ama devam edecek Geldik ben, geldik, geldik. geldik geldik Geldik haberler bugün beni çok sinirlerimi bozdu ee, Görür görmez ilk başta sinirlerim yıprandı ama hemen hangi gazetedeydi onu bulmak için uğraşıyorum şu anda uğraşıyorum uğraştığımı da görüyorsunuz Neyle ilgili bir haber? Ee, Gaga ile ilgili bir haber var Lady Gaga mı? Lady Gaga ve orada ama Gaga'nın restoranı razalet ha. Gaga'nın restoranı pislik içinde çıktı. Alakası ama yok. Ama bi bizi şey yaptı. Re resmen bizi baltalamak için. için rakiplerimizin uydurduğu şey şöyle çıkmış. Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın. Ki bizim Hı? alakamız yok onunla sevgili dinleyiciler. Hiç alakamız yok. Bak. Bunun adı Gaga bizim adımız Manjero. Ha, bir kere şu da var. Ee, çok özür dilerim ama mesela hiç aklına gelmemiş. Bize hep soruyorlar. Ali siz Lady Gaga'dan mı esinlendiniz? Ha Lady Gaga'da nesinlendik? Lady Gaga'nın New York'ta açtığı restoran adı Joan Tatoria. Joan Tatoria. Tar onun bile aklına gelmiyorsa affedersin. Benim mi aklıma gelecek. <gülüyor> <gülüyor> yani keşke bunu kes o zaman bunu belge olarak. Va şey bunu ben vallahi bunu çoğaltacağım ben. Bunu şey yapalım dederler. Bu e, çok uzun anlatacağım özür diliyorum ama aklıma geldi. Nüfus kağıtlarını böyle bir şey yapıyorlar ya. Ne fotokopi mi? Hayır böyle bir. PVC mi? PVC he. Hı. Onu keselim PVC'leyelim. Sizin ne fıt diye bunu çıkarır veririz. Bütün herkesin bütün affedersin bizim çalışanların e, masaların üstüne bence şey yapalım. PVC'li. PVC'li koyalım. Bunu da insanlar bilsinler Beklediğimiz yani. Beklediğimiz teknoloji PVC'miş. Ne pislik varmış Lady Şöyle Gaga. Lady Gaga'nın New York'ta açtığı Joint Taratoria'da restoran. Taratoria diye okuyorum ama tamamen benim aksan sorunumdan kaynaklı. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin teftişinde sınıfta kaldı. Olur. Salataların ortalama 20 dolar. Oha 36 liraya tekabül ediyor. En az iki tabak affedersiniz. Bizde ee, i̇şte iki tane yerler. İki tane. Çok özledim Deniz, deniz mahsulü salatayı yeme şansına sahipsiniz. E, bu arada etlerin ortalama 38 dolar. Vay vay vay Bir de vay, diyorlar vay. ya yurt dışında et ucuz. Nasıl ucuz? Nasıl ucuz? Ne eti veriyormuş Lady Gaga ben onu da anlamadım. Valla bunun şarkılarıyla büyüyen... Bonfilenin kilosu kaça? Yani hay, tabii sen çok daha iyi bilirsin bunu da. Nereden alıyormuş bu eti? Sen de en kalite yerden alıyorsun. Bak bak yani ne kadar oynar? 3 lira oynar, 5 lira oynar. E, 38 dolar e, olduğu lokantada göze çarpan 42 ihmalden bazıları şöyle. Çalışanların kıyafetleri temiz değil. Olabilir. Hemen zaten Lady Gaga da çok da böyle hijyenik durmuyor açıkçası. Çalışan kıyafet demiş yani kim ne giydirdi garsonlara? Et. Şapkadan yürüyemiyorum demiş garson. Yani. Kapıdan geçemiyorum demiş. Yani ondan sonra her serviste üstüne bir şey dökülüyor adamın. E, doğru. E, tuvalette el yıkamak için musluk yok. Yani affedersiniz de sıcak su. Taharet musluğundan bir şey yapıyorlar. <gülüyor> Valla bilmiyorum herhalde bunlar hiç... Nasıl bir şeysin? O öde var mıslık. Taharet ondan? Sen iyi, orada halledin demiş. Yani her yerde bir mıslık koyacağız diye bir kayda yok demiş. Gıdalar iyi muhafaza edilmiyor. Bu arada aşçılar bone takmıyor. Bizde bırakın aşçıları. Garsonlar bile bone takıyor. Herkes için bone kampanyası. Geçenlerde gene anlatılıyordu da böyle bir yerde e, yaşanmış hadise. Türkiye'de bir yerde bir şey pislikten bahsediliyor falan. Fabrikayı geziyorlar. Dışarıda traktör kullanan bile bonet takmışlar. Böyle <gülüyor> yani tam, tam gösterişi. Boneli herkes bence O neden biliyor musun? Ben de o bone'leri bir şey zayıdım. Çok ucuz egecim. Çok, aşçı Çok ucuz... bone'si değil mi? Yani hayır o traktörcünün başındaki bone. Ha lastikli öbürü da biraz daha aşçı bone'si biraz daha şey. O zaman bu perşembe ee, toptancı marketlerine gittiğimizde bol bol alalım. Müşterilere, Müşterilere de bone. Vallahi çok güzel. Hakikaten bütün müşterilerimiz ile otursun. Gelen de şeydesin. Oh be ne ne kadar rahat bir yerdesin. Efendim bonemizi ve galışımızı lütfen ihmal etmiyorum. Giyizde. Girişte de ayakkabıları çıkaracağımız bir dönem başlası çok mutlu. Olsun. Kış olsun içeride olunca hakikaten ayakkabıları... bir de orada ayakkabı dolabı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Birisi de ayakkabıların başına koyuyor. Sizinle vardı. Spor ayakkabı vardı bizim iki çift. <gülüyor> Ay neler neler neler neler neler işte aramızdaki farkı görmek isteyenlere en güzel cevabı herhalde biz verdik ben birazdan fotoğrafını da koyacağım dediğim şeylerin. Ee, Twitter'da e, Octane Fortative bilgisayarı yok belki ama biz de elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanacağız. Ben şimdi Twitter'a fax çekeceğim. <gülüyor> o fotoğrafı. <gülüyor> Onlar bir şekilde koysunlar abi. Yani bunun da bir şey olması lazım. Ko şey fax. Fotoğrafı koyacak. Zaten Twitter'a fotoğraf koymak kolay. Ee, şöyle şöyle rumuzla üyesi olduğum Twitter sayfamda aşağı ektiği fotoğrafı fotoğraf. Paylaşmak istiyorum. Bilgilerinize arz olunur. Ek bir diye, diye yazacağım. diğer Twitter. İngilizce de yazabilirim ya. To whom it may concern olabilir. Diğer Twitter to whom it may concern us. To whom diye başlamayınca Twitter'ın patron hiç okumuyormuş bile. Ne Ay, atmış. Ay çok güzel şarkı bu. Çok güzel şarkıyla bitiriyor sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi. Önümüzde bir saat daha var. Bir saat demek bir saat dolu macera demek. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Train Radyo'nun uzaydı 50 Ways to Say Goodbye'dan Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Buyursunlar efendim Tekrar merhabalar efendim haftanın başından hepinize iyi bir hafta dilekleriyle başlıyoruz programımızın yayın saatine ee, Onu da yemişiz valla 16 dakikasını ee, Paris Hilton ülkemizde ee, Aa bilmiyordum ben geleceğini hiç. hiç haber vermiyor Hiç Hınzır Hınzırca Bu geliyor Bu kız çok hınzır Hızır Paris Hilton e, ne için geldi ülkemize gezmek görmek ve genel kültür genel artırma. kültür için Tabii, yani müze kartı almış çünkü müze kartını kullanacak ondan sonra cıma bu arada da gelmişken hazır bir de, de reklam filmi çekelim kimden çekelim kimden çekelim Arda Turan'dan çekelim diyerek e, gerçi o, şöyle de bir skor yazmışlar e, Paris bir a, şey Paris 3 Arda Turan bir ee, Nasıl? Üç katı para mı alıyormuş? Valla işte öyle skoru öyle yazmışlar. Üç katı para mı alıyorlar? Artık neyin skoru o tam olarak da e, şey mı Yani para mara falan mevzusu da yazmıyor. Ben anlamadım. Ee, Paris Hilton ülkemizde neler neler yapacağını hemen söylemiş. Kapalı çarşıda alışveriş edeceğim. Sultan Ahmet'teki gezeceğim. Kebabı çok seviyorum. Ülkeniz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Noktasına kadar getirmiş ve orada bırakmış. Hoş geldi. Bize ev sahibi olarak onu en iyi şekilde ağırlamak düşer. Havaalanında da ağırlamışlar. önce gelmiş miydi Paris Hilton? Sanki gelmişti gibi. Sanki gelmişti. Bir gelir, yani bir gibi, gelir, olmuş, gibi, olmuş. Bir gelir gibi olmuş. Bir gelir gibi olmuş. Öyle gitmiş hemen. Ee, geldi diye hatırlıyorum ben de. Ne için geldin onu tam olarak bilemeyeceğim. Ee, havaalanında karşılamışlar. İşte, Daha belki de iki defa geldi hani bu üçüncü gelişi. Ardı turdan bir kere geldi ya sonuçta. E. Türkiye'de, dünyaya geldi. Yani, yani. Onu mu acaba şey yaptılar? O kamyon yazısında şey neydi ya? İşte şey çeken 10 ton, 20 ton Abi gönlüm işte çeker. Evet. Paris Hilton pankartlarıyla karşılamışlar havaalanında da. Ne diyorsunuz ya be anlamıyorum yani falan filan Lütfen diye. Lütfen demiş. Lütfen. Bunu fazla uzatmayalım demişler. Ee, bu şekilde e, onu en güzel şekilde bu hafta boyunca ağırlayacağız. Biz de gelmeden önce Arda'yı incelemiş. Nereden incelediyse. Facebook'una baktım demiş. Bir Ortak bir arkadaşımız var oradan Facebook'una baktım demiş. Google'a Arda Turan yazmıştır. Evet görseller. Şimdi fotoğraflara bak. Daha ne bakacak yani. Yani daha ne bakacak. Eğer çok da şey yapmak istiyorsan e, ne derler ona detaylı Ararsın Sinem Kobalı dersin ki Sinemciğim ben geliyorum. Böyle böyle bir reklam çekeceğim ne diyorsun? Ne diyorsun? Hüllüler dünyasında başka neler olmuş? Ee, bakalım çok da bir şey olmamış. Paris Hilton geldi. Neyse Amerikalı oyuncu Ben Affleck, terbiyeli çocuk. Geçen cumartesi günü Los Angeles kentinde kızlarıyla yemek yedikten sonra park halindeki bir otomobile çarptı. <gülüyor> ya e, ve de aynayı kırdı ama kaçmadan önce notunu da bırakmayı ihmal etmedi. Ben Affleck. Kızları yanında diye yapmıştır onu. Ha, artist. Artısı o kızlar yanında olmayaydı da göreydi. Orada o roketlemişti orada. Abi, ne yaptın falan deyince çocuklar... Ee, kızlar böyle bir şey yaptım ama... Uygar dünyamızda bunu yapmak uygar lazım. Uygar dünyamızda. Falan. Ben ama Ali'yle... Ne Ne öğretiyorsun? Vallahi, ne yapıyorsun mesela böyle? Kızım böyle bir durum oldu Sağa yanlıyorum. sola bakıyoruz. Gören oldu bu. Olmadı. Olmadı plakamızı alabilecek gördüm. birisi var mı? Yok. Roket. Roket. İşte en güzel... işte ha, bir sen? çocuğu yetiştirmen Çünkü bunlar kayıt cihazı gibi. Egecin. Küçük yaşta mesela Ali'ne kırmızı ışıkları temenni ışıkları olarak temennim. öğretti bak burada baba kırmızı da geçti o bir temenni ışığıydı diye. artık anlıyor baba kırmızı yanıyor ama temenni herhalde devam et diyor. o temennilerden sana bir yansıma olmadı mı bugüne kadar hiç, Ege? hiç mi hiç ee, yani çünkü senin kullandığın arabadan dolayı olabilir mi yani onun mesela kaydı İzmir'dedir de hani oraya gidiyor olabilir mi yok geliyor her sefer sonra evlerinize hacizler gelmesin yok internet görüyorsun internetten görüyorsun tabii çünkü nereden görebilirsin ara ara bir cezanı yok diyeceksin keyif ödemelerine bakarken bir arada şey diye bir yazı geldi bana temennilerde geçtiğinizi biliyoruz ama biz zaten o kırmızı ışıkları siz geçesiniz diye, diye koyduğumuz en güzel temenni henüz e, geçim, edilmemiş, olan edilmemiş olandır <gülüyor> <gülüyor> hayal kuran zeki oluyor ya ne olacağı diye Amerika'daki araştırma var e, hayal kuran kişilerin zeka kapasiteleri artıyor bu araştırmamızın da burada sonuna geldik Yepyeni araştırmalar. Neyin hayalini kuruyor ama? Ee, her şeyin hayalini kurabilirsin. Bu bir karşı cins olabilir, bu bir aynı cins olabilir, bu bir efendime söyleyeyim bir iş olabilir, bir tatil olabilir. Ayakkabı alacağım diye hayal Aa, kuruyorsun. Yani mesela. mesela sen diyorsun ki ayakkabı alacağım, pantolon alacağım, e, havalar soğuyor kendime bir kont mont, kont mont alacağım. Aa çok güzel bir mont markasıymış bu ya. Kont mont. Ege'cim neyle ilgileniyorsun? Dinleyicilerimize Acıkleme. müjdesini verdiğimiz şeyi ee, yüklemeye çalışıyorum. Yüklemeni istiyorum. Neyse hayal kurmak beyni tembellikten kurtarırken aynı zamanda kabızlık, diare ve her türlü musibete birebir geliyor. Diare bence çok güzel bir isim. Kız olursa. Yani senin. ne olduğunu biliyoruz hepimiz. İğrenç bir şey ama Diyani isim olarak ki hangi hastalığın böyle güzel ismi var? Diare. Diare. Diğeri üsye. Çirkin. Ama ama diyari öyle mi? Diyari bazı çok... bazı hastalıklara çok güzel isim koymasını biliyoruz da bazıları da hakikaten musibetliğini en... Vurgulamıyor. Yani evet çok mesela diyari deyince mesela Piyale Hanım diye bir şey vardır ya. Piyale Hanım deyince gözünde ne canlanır seni? Hanım hanımcık. Bir böyle İstanbul bir... hanımefendisi. Evet. Hanım hanımcık değil böyle asil duruşuyla vakur. Saçları beyazlamış biraz. Boya hafif yapıyor böyle bir sert bir topuzla. Sert bir sıkı böyle tıkız bir topuzla. <gülüyor> Topulu, alnı da gelmiş. Alnı da gelmiş. Kaşları da havaya kalkmış. Bir İstanbul hanımı <gülüyor> efendi. Efendisi canlanıyor benim. Diyare Hanım diye olsa mesela aynı benim gözümde. Bence bir ara ara şey yapmak lazım ya. Ne? Dilimizle ilgili. Bu buna olmuş olmamış yani Revize bu, mi diyorsun? Bu kelime buna biraz fazla kaçtı. İsterseniz cır, cır diye devam edelim. Cır, cır daha güzel yani. Cır hastanın... da bir sempati var. Nesi i̇şte sempati? <gülüyor> evet ona. o da ya. Neredeyse insanlar ölüyordu şeyden, diyareden. Ya okul, çok ciddi ne? hastalık aslında. 1418'de mi? Yok canım. Avrupa'yı kasıp zamanda... kavuran kara veba bir, bir de cırcır cır diye bir şey oldu. Mehmet Ali Birant oldu da bütün Twitter'ı abire bugün de dört defa falan diye. Neyse neredeyse gidiyorduk falan diye şey yaptı. Yani ciddi hastalık, cırcır cır da çok sempatik gösteriyor. Sempatik oluyor. Ona başka bir şey demek lazım. Diyare de çok romantik gösteriyor. Aşkından hı. olmuş. Aşkından diyare olmuş. Fasarit mesela bir fasarit başka. Fasarit daha güzel bir şey fasarit, var. Orada da sanatsal bir şey var benim nazarımda. Efendim bu kendisi Fasarit ustası. Yani herkes sanattan aynı, ziyade zanaat de da diyebiliriz. Evet herkes de değil. Hayal kurmak beyin için en iyi antrenman. Özellikle kişinin hayatındaki önemli bir konu hakkında görsellik katarak hayal kurması yani diyor ki hayal kurarken kuru kuru yapmamayı gözünüzde canlandır demiyor. bir dergi olabilir. Bir dergi olabilir. Cep değil. dergileri vardı çünkü mesela. Egeciğim o eskide kaldı. Gir internete en güzel dergiler internette diye biliyorum ben. Doğru. Oradan gelin konu hakkında görsellik katarak katmak suretiyle hayal kurmanız beyninizi gelişletiyor. 10-20 derece hava sıcaklığı düşüyor ya, onun zekaya yansıması gibi bir şey düşün. Zekanızda da böyle parlak bir sıçrama bekliyorsanız, lütfen bu dediklerimi ciddiye alınız. Evet. Ay be çok teşekkür ederim. o ha, zaman Yine bir reklam şeycısı. size ancak de. reklamla cevap verebiliyorum bu dolu dolu yaptığınız yayıncıla. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Buyursunlar Fahir Bey. Buyuralım tabii bu şarkı da güzel. İlerleyen dakikalarda komple listeni dinleriz. Onun şeyi olur yani daha da bize güzel bir yansıması olur diye düşündük. Ağzınıza bir parmak bal çaldık. Bu da eski bir İrlanda atasözü. Ee, bundan bin yıl sonra ki eğer 2012'nin aralığını da geçirirsek. Yani İrlanda, ölmez de görürsek bundan bin yıl sonra neler olacak? Neler neler olacak? Eğer onu da görürsek eğer şey biz göremezsek de. Ege'cim en azından senin çocuğun çocuğun var doğru, onlar doğru. görür diye düşünüyorsun değil mi? Ee, bundan bin yıl sonra sene olmuş 3000. Hala bu tür şeylerle bana gelmeyin dediğiniz noktada insan ne noktaya gelecek? Anatomi uzmanlarına göre günümüzden bir yıl sonra insan nasıl olacak? Bundan bin yıl öncesine git sene kaç? 1012. 1012. Yani daha malazgirtin girdin hemen öncesi. İnsan fiziği bugünküyle aynıydı. 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Ama zannediyor sanki bu böyle devam eder sana cevabım. En güzel şekilde en güzel şekilde cevabımı verdiğimi zannediyorum. Şimdi ne olacak? 3000 yılında insan tipolojisi. Tipleme şeklinde döneceğiz hepimiz. Onu söyleyeyim öncelikle. Ya şimdi hemen ilk önce burada bazı dinleyicilerimizi sinirlendirmeden şeyimizi söyleyelim de. Bin senede insanda zerre değişiklik olmasın. Yok yani tabii. Kaç bin yıldır şu ayak küçük parmağımız duruyor hala. O gitmemiş de orada. Niye gidecek abi? E, ayak küçük parmağı dünyanın en sempatik şeyi ya. Sempatik de sempatik olsun diye şey yok. Onun yerine şey yok yani. gamze olsun herkeste. Nerede ha Yüzünde mi? ha? Bence Daha canım. sempatik. Kamsa dediğin size şey küçük insan... sempatik bir şey çıkaracak lütfen. ayağımı mı yeni yıkadım hiç merak etmeyin. Kime gösteriyorsun Vallahi ayak? Üç yanında ama çok da hoş. Bazılarının e, kalça bölgesinde gamze olacağı garantisini veriyor o zamanlar. Ufak tefek şeyler olur. Yani ama isteyene yüzüne isteyene şey. Üç bin yılda evrim nerede görülmüş ya? O öyle evrim. Bu. Hepimiz öyle evrimle can o. kurban farkı neyse verelim 2 sene de evrimleşelim Vallahi bence o kadar olmasa da 10-15 yılda bütün her şeyi gösterir bak ya bana mes. ama şey bak fotoğraflarına bak ya bir gençlik Doğru. fotoğrafların bir 20 yaşındaki haline ne bak ne kadar değişmişiz baya değil yani buna evrimlenmez de, Doğru. ne derim yani şöyle bir neler şey. olacakmış bir 3000 yılında yine herkes abi bu ay yine spora başlayacağım ben artık yani iyice saldık Sohbetleri devam, devam edecek, edecek. Yani spor hayatımızda hala olacak mı Ya şöyle söyleyeyim Boyu uzayacak bir kere o şart e Boyu uzar Ya şimdi şöyle söyleyeyim ee, Beslenme alışkanlıklarımız Spor genetik falan filan 1.80 2 metre arası olacağız ki şu Maşallah diyor <gülüyor> Ben de şu anda bakıyorum Vallahi bundan bin yıl sonrasını şu anda bünyemde yaşatıyorum Bana baksın Bin yıl sonra ne olacağız diyenler Dövsünler faire baksınlar Yani Bana da bakabilirler rahatlıkla <gülüyor> Bağırsaklar kısalıyor Doktor Filip şöyle diyor Obesitinin önüne geçmek için şeker veya yağ tüketimini azaltıcıyız. Bunun neticesinde bağırsaklarımız. Atıyorum. 4 metre kalın bağırsak var. Kaça inecek bu? 30-35 cm'e kadar inecek. O kadar inecek. O kadar. Tık tık. Yani, süpermiş. Çok iyi olacak. Kilo da vereceğiz o zaman. Ha? Ya yani, <gülüyor> e i̇şte onu diyoruz. Sırım oradan, gibi olacağız. Hayır bayağı da bağırsak da gidiyor. Oradan at yani 3 kilo sırf bağırsaktan verirsin. Oradan ne olacak? Bayağı bize bir kar olacak. Ben şimdi versen mesela 2,5 metre mı? Bayağı bir şey zayıflarım yani. Ee, erkekler müjdemi isterim. Heh. Toşbiller küçülüyor. Erkeklerin üreme fonksiyonları aynı hızla gerilediği takdirde affedersiniz. Yani hani bugün çeşitli... Bugün iki tane ise yerin... Hayır gene iki tane. tane. Gene iki tane yok, de... Yok değişiklik yok. Yani mesela orta boy bir kavun büyüklüğünden diyelim atıyorum hani gözünüzü... cana Ne limonu ne cevizin ne yani. fındığı yani. Hadi o kadar yani. küçülüyor. <gülüyor> yani Ege'cim acı gerçekten. O zaman gerçekten. pantolon yapısı da değişir. E tabi yüksek belli pantolon artık rahatlıkla ya giyilebilir rahatlıkla yani. Rahatlıkla giyersin. Sağ mı sol mu diyecek can düşünmeye bile gerek yok. Bunu biz değil gelecek nesiller düşünsün. Tabii. Affedersin çok da Anladım. Umurumdaydı yani. Zaten hep öyle olmaz mı? Bir önceki neslin daha büyüktü. Dedelerimizin çuval gibi derler. <gülüyor> <gülüyor> şey yani. yani biz geleceği çocuklarımıza miras bırakmıyor muyduk Ege'ye? Onların çok bedduasına. Bu mu lan mirasınız diye bize yarın öbür gün mezarlarımıza yemin ediyorum. Bunlar... Bu, bunu mu istiyordun miras <gülüyor> diye? Biz de ne yapacağız yani? <gülüyor> yani? Tamam kalsın Allah belanı versin der torunlarımıza. Çok ağ alacağız. Ben sana söyleyeyim yatacak yerimiz olmayacağız. Fır fır döneceğiz ama... Onu da artık onların takdirine bırakıyoruz. Onlar düşünsün. Belki adamın ihtiyacı da olmayacak yani. Bence bugünden şey yapalım. Ölenin arkasından konuşulmaz diye bu atasözlerini canlandıralım. Evet. Sizler önüm... arkamızdan laf etmesin. Valla küfretmesin etmesin. sen çarpılır mısın, taş olur musun falan gibi. Daha da küçüldür babaya sen. kalkan el nasıl taş kesiliyorsa. Onun filmi de vardı senin yani. Ee, bir şey soracağım, Sor canım. Bana birisi anlatmıştı. Ben yıllardır o sahneyi gözümde canlandıra canlandıra seyretmiş kadar oldum ama bir tane film var. Ayşe'cik falan gibi bir şey. Bizim hı. çocuk kahramanlardan bir tanesi. Annesi kör oluyor. Evet. Filmde. Ay. Ondan sonra gidiyor böyle annesini iyileştirmek için iyi beslenmesi lazım. Ne diyor doktor? O da gidiyor annesine pirzola alıyor. Hı. Ondan sonra tabii durum olmadığından bir porsiyon oluyor Annesine pişiriyor onu. Hı hı. Annesi pirzolayı yerken şey diyor. Güzel mi pirzolaları? Çok güzel. Benimki de çok güzel diye karşısında <gülüyor> kuru ekmek yiyor. Öyle bir sahne. Allah Allah. Hangi Allah. filmde o dinleyicilerimiz arasında seyretmiş olan varsa. Yani annesine pirzola pişirip karşısında kuru ekmek yiyen kur küçük kız. Kuru ekmeği yapmasına gerek yok. Aslında onu pişirirken onun ekmeği üstüne yağılın, bansın. Tamam mı? Hem ekmeği bir yumuşar, gevrek İlla olur. İlla o kadar dramatik hale getirmesine de Biraz gerek yok. Biraz da sarımsaklı yok. yoğurt. Ben sana söyleyeyim. Mis gibi. Annesi. Ona da koktu Annesi ver. de şey derdi yani. Al sen pirzolayı ye, ben onu yiyeyim der. Yani. Anne benim yediğim pirzola da çok güzelmiş deyip. Kuru ekmek yiyen o küçük kız bak kaç gündür aklımda bu filmi dinleyicilerimizden bilen var mı diye. Youtube'u nasıl sordun mu? YouTube'unu nasıl arayayım onu? Tohum, itme, konsör diye. Diyen yani şey mi diyeceğim? Annesinin karşısında kuru ekmek yiyen, <gülüyor> kör annesine pirzola verip karşısında kuru ekmek yiyen kız. Hiç dinleyicilerimiz arasında da izleyen yok galiba. Galiba film. yok. Bu tamamen senin galiba hayal ürünün. Altın Portakal'da yarışmış mıydı o film? Yarışmıştı o kesin o zaman oraya bir Herkesin soru... zihnine kazınmıştı. Yani bana öyle güzel anlattılar ki o filmi. Ben onu izlemiş kadar oldum da. sana birisi mi anlattı bunu yoksa? <gülüyor> Lisedeyken birisi anlattı. Böyle diyor, "Herhalde <gülüyor> diyor bir şey yapıyor. yediğim pizzola da çok güzelmiş anneciğim." diyordu. Ayşecik falan herhalde o. Ayşecik olsun hadi canın sağ olsun. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Aklınıza Bu filmi kendisiniz. bulana kadar bugün değil illa Yarın Ömür olur. Sorun soruşturun bir arkadaşınız biliyordur Türk filmlerine hakimleri o film neydi diye sorun. Önümüzdeki günlerde bir cevabını verimize. bize. Ömür Gedi'nin asabı bozuk olmasa o da sinema eleştirme sonuçta biliyordur yani. Biliyordur evet. Onu evet. arardık ama, ama yani. Ama yani artık müziğe kendini verdiğinden biraz boşladı. Biraz biraz boşladı. Devam ediyorum. 2000. Bin yıl sonraki halimiz evet. Kollar uzuyor. Eli kolu uzuyor. Gecit gecit kollar haline. Kollar ve eller uzağa erişme ihtiyacının azalmasıyla uzayacak. Bir dakika ya bu biraz mantıksız değil mi? Hı hı. Uzağa erişme ihtiyacının azalmasından ötürü insan kollarını niye uzatsın? ihtiyacının azalmasın. Yok. Hmm. Bize sadece parmak lazım artık her Vallahi şey. Valla öyle diyorlar. El aynen ve aynen. parmaklardaki sinir uçları mesela bugün bir sinirin varsa o gün on sinirin olacak. Güzel. Çok güzel. Beyin daralıyor hafıza ve düşünme kabiliyetinin otomatik makinalar ve robotlara devredilmesiyle beyinde bu işlevlerin, işlevlerin gerçekleşeceği bölgeler küçülecek affedersiniz fındık kadar fındık beyinli olacağız bunu yazan adam evrimle ilgili herhangi bir şey biliyor muymuş var, yoksa biraz... sadece alkol mü almış biraz yani biraz alkolün de etkisiyle artık onun yanına yan faktörlerde geçmiş bilgisayar mı beyin kesin küçülür <gülüyor> kesin Yas. var mı cigara var mı cigara diye böyle geziyor ee, dişler azalıyor gerek yok çünkü ya bu hakikaten bu çok özür dilerim de bu arkadaşın adını ben... Ne yapıyorsun? Ben... Lapa iyi bilgiserin bakıyorizlar. Vallahi abi? hakikaten pipetten çekip çekip ıspanak pürelerini. Oh. Ondan sonra bes... zaten bağırsamı 30 santime inmiş. Ne yiyeceğim? Daha yiyecek bir şeyim yok. Her geçen gün daha yumuşak hale gelmesi, beslenmenin sıvılar ve aplar. Peki ne tipini kayık yapıyorlar adamların? Vallahi tipi ya... yani şimdi bizden tamam hadi hadi oldu diyelim. Hmm. Yani öyle bir şeklimiz değişti. Güzel de olabiliriz. Yani orada bir ablak ablak bakan adam var. Ablak ablak mı? Hafif. Üçüncü gözü de mi var onun? Yok canım. O beyni içindeki şeyini Ha beynini mi göstermişler beynini ha? bir kesit şey yapmışlar. Beynimizden bir kesit. sene sonra. 3000 sene sonra eğer bu hale dönüyorsak vallahi torunlarımız falan bize iyi lanet etsinler yani. Allah Allah! Kendinize benzettiniz böyle diye. Hak ediyoruz yani eğer bu hale döndürüyorsak kendimizi maymuna döndürdük yani çok affedersin ee, bugün gazetelerde var. Gazetelerde o zaman gidelim atalım mi? bütün bilgisayarları ha. Abi, bu hale geleceksek hmm. bu hale geleceksek olduk yani. Nalet olsun. Ee, Selamın kal evdeye geçin bir şekilde bir dile bulur. Barkod bugün 60 yaşında onun da bir doğum gününü kutlayalım. Sevgili Barkod. Sevgili Barkod iyi ki varsın hepimize bir ve kaynağı oldun. Amerikalı Bernard Silver bundan tam 60 sene önce sene 1952'de bugün ilk kez bir firmada kullandı. Bir çılgınlık yapalım bir barkod yapalım demiş. Bir barkod haline getirelim. Bu barkod gerili hayatımız 60 sene olmuş. Yani şöyle söyleyelim barkod ortaya çıktığında yeni doğmuş bir insan bugün 60 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> şöyle Bak, Dur ya bitmedi 20 ya. 20 yaşında bitmedi. olan birisi de bugün Neyse. 80 yaşında. Bitti de bitti. <gülüyor> yani nedir ki en nihayetinde bir ha, şeye bakar yani reklama bakar. Bir reklama bakarım reklam mı diye. Modern sabahlar, Modern sabahlar, Fahir şu Posta gazetesinde tanıdığın var mı? Şu en güzel çocuklara... Bizimkilerin de bir resmini koyduralım. Valla yani. bir araştıralım, bir soruşturalım ya. En güzel çocuklar dedin. Yeni Selin'in. Çok mi? fotoğraf var elimizde. Evde var bayağı bayağı bir fotoğraf var Onur. Bir değerlendirelim ya. Olmadı biz kendimiz yaratırız Ege. Benim kendi küçüklük fotoğraflarım da var. Onları da gönderebilirim. Evet yani kim derdi ki o sevimli çocuk bugün bu noktaya gelecek diye. Bak onu bir soruşturursa çok memnun olur falan. Ne zaman bana bir dönüş yapabilirsin o? Ben bugün e, ben bir görüşeyim. Akşam saatlerinde sana menfi ya da müspet bir dönüş gerçekleştireceğim. Çok sevinirim. Menfi ya da müspet. Ee, şimdi şöyle bir bakalım hemen toparlayalım toparlayacak olsun her şey ee, kadınlar ne sever kadınlar nasıl erkek sever Nasıl sever? Kibar nezih bir erkek Tabii sever. Tabii sen ben bir erkeksin sonuçta sen nereden anlayacaksın ama bir kadın gözüyle bakmaya kendime çalışıyorum. Kendime bir kadın gözüyle bakıyorum bazen hayran oluyorum. Ay, hay, ay. Asansör aynalarında hayran oldum kendime. Nottingham Forest Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, Forest'ı ben uydurmuş olabilirim bu arada sevgili dinleyiciler ama Nottingham'ın Nottingham olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, al yanaklı erkekler kadınları daha çok etkiliyor. Al yanaklı ve bal dudaklı erkekler. <gülüyor> Vallahi hakikaten ben olsam kadın, hakikaten ben olsam kadın dedim. Ben kadın olsam gerçekten al yanaklı bal dudaklı erkekler benim için vazgeçilmez olur. Telman tipi yani. Tipine mi bakmam yani. Yanakları al al olsun. Hayvanlar aleminde de durum aynı. Ben al yanaklı adamları görüyorum bazen. Ha kadar çok böyle. Kan yürümüş. Şey oluyorlar ya. Ben al yanaklı ve mutsuz adam görmedim. Ne zaman birisi al yanaklıysa yüzünde gereksiz bir şekilde bir gülümseme oluyor. Ya hafta sonu bana herkes şey diyor senin karaciğerinde bir sorun mu var? Yanakların, yani şuraların falan kırmızı kırmızı. O kırmızı değil al yanak herhalde. Ama al yanak bu değil. Ki. Daha doğrusu belki al yanaktır da sen hep sakal olduğunda Senin seni karaciğerinde bir şey ya ne karaciğerinde? Beni Vallahi üç günümüz rezil, ettir, ze, rezil demeyelim de zehir ettiler yani. Hiçbir şeyim yok seninle Halbuki bakıyorsun. ben Hepsini kendim. Hepsini o, o diyenler hep bana çağırır. Hep kıskançlık. Ne Nedense bunu da hep erkekler Hepsini söyledi. Hepsini gömeceksin sen hiç merak etme. Sağ ol Ege'cim. Mezarlarında güleceksin. Ne oldu ne bir şey vardı benim ölüye gideceğim gideceğim dersin. Ve sonuçta bir zaman geliyor işte cenazelere gittiğimiz adam beraber gittiğimiz adamların cenazesi. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar aleminde maymunlar kuşlar balıklar sosyalleşmek. Maymunlar da yanağı var ya. Ee, ya hiç yanak kızaran hayvan gördün mü? Valla maymunlarda kırmızı yanaktan ziyade kırmızı evet. basen bölgesi görüyoruz yani çok şimdi burada dile getirmek istiyorum. Çok güzel ya. çok. çok Onlar da her kükremesin. <gülüyor> Hayvanlar haliminde maymunlar, kuşlar ve balıklar sosyalleşmek ve çiftleşmek için birbirlerini inceler ve en çok kırmızı renkle erkekler tercih edilir. Ama tabii bölgesel bazlığı hakikaten illa suratında olacak diye bir kaydı yok. Tabii. Ama, bu durum insanlarda da aynı. Ördekler Öze ne yapıyor peki? Şimdi ördekleri düşün. Şimdi Hepsi o. aynı renk. Yeşil başlık gövel ördek var mesela. Yani hiçbir esprileri yok. Neyle şey yapıyorlar? Zıpran Neye göre Arada böyle bir bele, bele bir şey mi işte yapıyorsun? Bele, bele yapıyorsun. O anlık bir, bir anlık şeye geliyor işte. Ne derler ona? Bir anlık bir galeyan, bir anlık bir artık. Gerçi ben Cool Park'ta izledim yani dünyanın en çirkin şey ördek çiftleşmesi de. Bir tane ördek yürürken arkadan bir de de de de diye geliyor. Bir, bir gagalıyorlar. Bir Sen ne tip hayvanların çiftleşmesini beğeniyorsun? Biraz anlatırsan biz de gözümüzle canlandıralım. Böyle sinek. Onları ederim. görüyoruz ne yapıyor? belgeseldekiler çok şey geliyor bana. Senin doğada gördüklerin işte yani sinek Çok çifleşmesi. estetize edilmiş gibi geliyor. Çevrede gördüm, kedi var kuş var. Ondan Sen biraz bir öze, o özel televizyon kanallarını aç bir seyret bu bakalım orada hiç öyle estetize edilmiş falan bir şey yok yani. Ben bu Zaten... aslanların iki günde yaptıklarını hakikaten <gülüyor> <gülüyor> tarih, yazıyor. tarih yazıyor yani neler neler. Ben He. bir de... Televizyon açıp hayvan çiftleşmelerini seyretmekte pek az etmiyorum. Ne diyeceksin sana yarın öbür gün anket yaptıklarında? Ne seyrediyorsun televizyonda? Biz şaka maka belgesel seyrediyoruz. Şu anda Ali'nin çizgi film dışında seyrettiği tek şey o. Orada da çiftleşen hayvan olunca kapatıyoruz. Çok güzel. Aferin. Biz yani o esprisi yapılan haber kanalları ve belgesel programları izliyorum diyen var ya. O sizsiniz. Biziz aslında. O kadar da sıkıcı bir şey, o kadar da uç bir şey de değil yani. Çok mutlu oldum. Şu anda hakikaten geleceğe dair umutlarım arttı. Biraz daha eğlenceli belgeseller istedim. Peki. O zaman devam edelim. Al yanaklı erkeklerden uzay... E, dünyası... Bal dudaklı kadınlara. Bal dudaklı kadınlara adlı eserimizde. Merkezi Amerika'nın Kaliforniya iyaletinde olan SpaceX şirketi. Kargo taşıma amaçlı kullanılan Dragon kapsülünü bu sabah erken saatlerde nereye gönderdi? İsmini anladığım kadarıyla cehennemin dibi olan uzaya mı? Valla cehennemin dibine gönderdi. Ekim ayı boyunca e, uzay istasyonunda kenetli olacak bu dragon. Ha Diyeceksin ki kenetleniyor da bana mı kenetleniyor? Evet efendim size kenetleniyor. Bu adam gönderiyor bu kapsülü. Kapsül neyle dönecek? Bir koca kapsül. Düşün. Bir koca kapsül dediğin mega bavul mudur? Silo kadar mıdır? Ya büyük bir şey göndermişlerdir. Bidon kadar mıdır? Valla 500 tüp'e yakın idrar ve e, nümine getirecekmiş onları. Nasıl, nümine Arkadaşım yakın. bu uzay istasyonunda ne ne var? Adam var değil mi? Adam gibi adam var. Yani bu adamlar ne evet. yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ee, ne yapıyorlar? Affedersin. Hadi araştırma, yapıyoruz, araştırma, yapıyoruz, araştırma yapıyoruz. Sonuçları A topluyoruz. Lap lap lap yemeği biliyorlar. E, yiyorlar tabii e, Yiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. E, sabah akşam e, can sıkıntısı ne yapacak adam? Çerez e, yiyorlarmış. Yiyorlar, e. içiyorlar. E. Affedersin. Çekirdek dayanmamış. Dolayısıyla da bunlar hep bir iki uzay istasyonunda artık bunu bu, buramıza kadar geldi Aslında demiş. Aslında uzay boşluğuna. Öyle. Ege'cim var ya sen de babanın çiftliğine döndürürsün. Niye şey uzay sonsuzluk ya? Bas tepiği, yer Bak, çekimsiz ortam gitsin. Sağlam bir tepikle halledemeyeceğini evet. soruyor. Hem de o idrar midrar organik şeyler. Belki bakarsın bir gezegende hayatı başlatırlar. Ondan bir milyar yıl sonra bir böyle bir resim güzel bırakmış. Bir tepik alıp biz gezegenimizle hayat çıkmıştı. Ee, şey ya, çok affedersin senin kabahatinden oluşacak gezegenin de uygarlığın da çok affedersin. Bayıla bayıla gelmek istersin oraya. Ben de onun şeyinde dururum. Şöyle yapalım Ege. Şöyle yapalım. Onun Bak, ikimiz... atmosferinde bir tane ben masam şi... olur. Bak şöyle söyleyeyim. O İkimize... arkadaşın vizesi var mı diye şey yapalım almam gezegeni. Ben sana şöyle söyleyeyim. İkimiz... Yerimiz yok benim. <gülüyor> İkimiz Devam. bir kapsülle çıkalım. Tamam. Ama ikimiz farklı yönlere kapsülleri bırakıp uzaya mı tepikliyoruz? Tepikliyoruz. İkimiz ayrı gezegenlere tamam. tepikliyoruz. Umarım işler yolunda giderse ikimizin tepiklediği noktada da bir şeyler olacaktır. Bir yıldız sistemi, karbon olsun, oksijen şey olsun, su olsun. Vallahi görelim bakalım. Suvaşman lazım çünkü. Kimin uygarlığı Güzelim. kimin uygarlı çok daha iyi noktalara geliyor. Şurada da iddiasını koyalım. Kaybeden ne yapsın? <gülüyor> İddai koyuyorum valla. Nesine? Nesine? Kaybeden diğerinin gezegeninde horoz gibi ötsün. En güzel. En güzel iddia. Valla en güzel iddia. Sevgili dinleyiciler siz de şahitsiniz. Siz de şahit yazdılar. Ee, esas iddia şeyimizi tabi burada şey yapamadık. E, söyleyemedik. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. Niye bir be Coldplay şarkısıyla veda edelim sizlere. First like heaven. Altemir, güzeldir. Pratik. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında radyo otte'de. Sabah ne varsa öğleden sonra podcast'te. Bir gün mükemmel bir gün olacak.